ile başlanılması gerekiyorsa bu da akidedir. Bununla başlamak gerekir. Dün bu dinler arası diyalogda e, herhalde giriş yerini iyi anladınız. O makamda bizim olmamız gerekir, onların değil. Diyelim ki bu toplumu ekseriyetle eğer ehli kitapla ilişkilendirir, alakalandırırsak herhalde Kur'an bize bu yönde bir çizgiyi vermiş Allah Resulü şimdi kendisinin hayata 60 sene ceziretli Arap'tan çıkmadı dedik. Ama kendisi Yemen'e gitmedi. Bu da bir gerçek. Fakat Yemen'e Muaz'ı yolladı. Doğru mu? Ha. Demek ki burada Allah Resulü'nün bütün insanlık için yollanılışı kendi ömrüyle, kişiliğiyle alakalı değil, davetiyle alakalı. Hayatta yakan Muaz'ı Yemen'e yolladı. Muaz'ı yollarken de diyor ki Hadis-i Şerif'te, Müslüm'de, buharide İman bahsindeki adişlerde Ya muad, inneke te'ti kavman min ehlil kitab Muaz diyor sen ehli kitab olan bir kavme gidiyorsun. Bu ne anlama gelir? Sen Yemenlilere gidiyorsun demiyor. Ha, bu vasıfta var. Müslüm'de iman bahsinde iman Yemenlidir. İman Yemen'dedir. Evet. Yemenlileri met eden yani Yemenlilerin nasihat dinleyen, anlatılana kulak veren, öğüt alan bir topluluk olduğuna işaret ediyor. Ha. Bununla şimdi bizim Türk toplumumuzu kıyaslarsanız Türk toplumunda bin nasihat yerine bir musibet daha hayırlıdır. Belki yüzünde en böyle nasihat dinlemeye uzak yoz bir topluluk bizim insanımızdır. Ha. Ha. Aynen sen şimdi Yemen ehline gidiyorsun demiyor. Yemen ehli bilinen bir topluluk. Ama sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun diyor. Bununla ne anlatmak istiyor? Sen Mekkeli şirk ehli gibi falan topluluk gibi bir topluluğa gitmiyorsun. Ehli kitap yani semavi din, ilahi din hakkında malumatı olan, kalıntıları da olsa onlarla Allah'a kulluk yapmaya çalışan bir topluluğa gidiyorsun. Binaenaleyh konuşmaların davetin daha farklı olması gerekir. Doğru mu? Açık mı şimdi bu? Heh. Böyle olması gerekiyor. Ve şimdi biz burada eğer bu insanları muhatap ediniyorsak Türkiye'den gelmiş, Fas'tan gelmiş insanları muhatap ediniyorsak davette, tebliğde ve onlardan grup Tasavvuf eğitimine gittiğinde rastgele bir kahve cemaati gibi herhalde nasihat etme üslubu e, yani kullanmayacaksın orada. Bunu bilmen gerekiyor. Ve bence yani bazı derslerde de sıkça dediğim gibi din hobi olarak mı yaşıyoruz? Yoksa bir görevimiz mi olması gerekir? Yani hayatımızın 24 saatlik hayatımızın bir parçası olarak mı görüyoruz dini? Hangi Müslümana sorarsan sor dinin fobi olmadığını söyleyecek. Doğru mu? Ee, biliyorsun değil mi? Hobi olarak yaşamak nedir din? Ne? Ne anlama geliyor hobi? Değil. Sen o kullandığın kelimenin aksini söyleyerek onun manasında olduğunu Hobi İnsanın boş vakitlerini değerlendirdiği bir iş uğraşma. Adamın mesela hobisi nedir? Balık tutmaya gider. Adam yürümeye gider. Atölyesi vardır bir şeyle uğraşır. Boş vakitlerini geçirdiği andı. Hobi budur şimdi. Din hobi mi? Peki. Hiçbir Müslüman zaten hobi demeyecek. Onun dini hobi olarak algılayıp algılamadığını nasıl anlarsın? Bakarsın şimdi boş zamanlarında mı o sadece dinlen uğraşıyor? Yoksa din için ayırdığı bir vakit zaman mı var? Ha? Bunu ayırt ettin mi? Şimdi bu ifadeyi kullanmazsan bazı şeyleri birbirinden ayırt edemiyorsun. Allah Resulü diyor ki e, siz diyor bir boş zaman hangi gününüz müsaitse bana bir gün söyleyin diyor. Bu ne anlama geliyor. Allah için ayırdığınız bir gün olmalı. Ha, kendiliğinden ayırt edilenler var. Diyelim ki beş vakit namazın vakitleri nedir? Öğlen namazı 12 e, bire çeyrek kala Mesela yarımdan 12'ye kadar o namaz için ayırdığımız bir vakit olmalı. Hangi iş ne olursa olsun, ne gelirse gelsin o vakti namazdan başka bir şeye ayırmamalıyız. Allah değilse 24 saatin tamamını yani geleneksel anladığımız kulluk tipi bir şeye ayırmayı istemiyor. O 24 saatin içerisinde öyle vakitler vardır ki sadece Allah'a ayrılmış ise Allah'a ayrılan vakitlerse o vakitleri Allah'a ayırmandan dolayı senin 24 saatini kulluk eylemi içerisinde geçirdiğini ve evet, o değeri alacak şekilde bir karşılık mükafat görecektir Neyse 24 saat camide otur şu et bu net demiyor Ama onun için ayırdığımız bir vaktin olması gerekiyor Bence şöyle bir bakacak benim yaşantımda din hobi mi? Yoksa benim kulluk eyleminde ona taksis edilen, Allah için taksis edilen vakti mi sahip? Yani hayat, 24 saatlik hayatımın bir parçası mı olmuş o? O zaman sair zamanları da kulluk eyleminde kullandığın anlamı taşır bu. O zaman bizim şöyle oturup yaptıklarımızla az önce Süleymancılar'dan örnek verdiğim yetinme. Yetinmeyi şöyle kullanacağım avunma niteliği taşımamalı ben haftada bir gün derse gidiyorum bir yere ha, ben yapacağımı yaptım tipinde avunmamalıdır ha, onu daha nasıl faydalı yapabilir daha nasıl istifade edilir bir konuma getirebilir öyle olmalı ki insan belki bir saatlik vakit ayırabiliyor Allah için dinini öğrenmek için başkasına dinini anlatmak için ama onu şöyle kılamaz mı o bir saat öyle olur ki ona bin saat sevap kazandıracak bir eyleme dönüşemez mi? Bu mümkündür. Kaldı ki zaten Allah için ne yaparsak yapalım, niyetimizin yani samimiyetimize göre o işlediğimiz hayra birden yedi yüze kadar karşılık veriyor. Yani mükafatla bizi mükafat ödüllendiriyor. Ama biz o yaptığımız iş bir saatlik harcamayla bin saat kazandıracak, bin saatte bedel iş yapamaz mıyız? Düşünün senin on dakikalık bir konuşman bir insanın hidayetine sebep olamaz mı? Ha, şimdi bir insanın hidayetine sebep olma mekanizmasını işletmek istediğinde saatlerce güzel konuşma, saatlerce İslam'ı anlatma konuşmayı becerme, tesir etme anlamında değildir bak. Öyle oluyor ki bazen Allah birisinin hidayetini hazırlıyor. Ama Allah'ın kullarına Allah'ı anlatmak için gayret güden, o kaygı güden birisinin önüne rast veriyor Allah. Birkaç kelime söylüyor, adam İslam'ı kabul ediyor. O zannediyor ki ben güzel konuştum, anlatmasını becerdim de bu İslam'ı kabul etti. Değil. Allah o gibi kimseleri ona öyle bir sevabı kazanma hak eden kimselerinin önüne çıkarıyor. Bence bir kişinin Allah Resulü'nün Ali radıyallahu anh'a dediği gibi hayber günü, Allah'u azze ve celle'nin senin elinle birisine hidayet vermesi, Sahra dolusu bozdeveden daha hayırlıdır diyor. Sahra dolusu deveyi bu ortamda e, aslında ben neyse tabi gidebilirsin. Tamam. Bozdeveden daha hayırlıdır diyor. Ne anlama gelir? Büyük sahrayı düşünün. Gıcır gıcır son model Mercedesler peş peşe dizilmiş. Bu anlamı taşır. Şimdi evvelki, dün sabahki verdiğim derste Hüsnüzan, Allah hakkındaki Hüsnüzan'la ilişkilendirirsen Resul Rabbi adına böyle bir söz söylemişse o Resul sözünde ne kadar doğru? Ki Allah onu Resul olarak tayin etmiş. Allah vaadine, vaadine Verdiği söze hulf eder mi? Ters düşer mi? Katiyetle mümkün değil. O zaman böyle bir mükafat varsa şimdi sen illa yaptığın bu işi birisine hidayet ulaştıracağım e, sıkıntısıyla değil Allah'ın dinini insanlara anlatacağım diye başlarsan mutlak öyle birisini senin önüne getirecektir. Getirmese bile önemli mi? Öyle vardır ki yanında bir kişi dahi olmadan ahirete gitmişler ama görevlerini yaparak gitmişler. Görevi yapmak senin elinden kaç kişi hidayete kavuşursa anlamında değil. Senin Allah'ın dinini anlatmanla alakalıdır görev. Hidayet ise senin çok sevdiğin birisi dahi olsa Allahu Azze ve Celle'nin Allah Resulü'ne dediği gibi amcası hakkında اِنَّكَ لَا تَهَد۪ي Men Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Çünkü amcasının Müslüman olmadan ölmesine Allah Resulü çok üzülüyordu. Öyle gitmesine. Bunu görünce Allah Vazze ve Celle sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Ama Allah istediğine hidayeti verir diyor. O zaman biz az olan vaktimizi değerlendirmesini bilmeliyiz. Bırak az olan vaktimizi değerlendirmeyi, insanlar sanki vakitlerini Allah'ın ihsan ettiği vakti harcamak için gayret sarf ediyor. Bence bunu biraz dikkate alarak ne yapmamız gerektiğini iyi düşünmeliyiz. Bu kaygıyı bitmeliyiz. Mesela burada gördüğüm gibi bir birkaç kişi burada oldu. Daha derste yok. Bu derse sizin ne kadar ihtiyacınız varsa ben benim de o kadar ihtiyacım olduğunu düşünmeliyim. Eğer ders yapan birisi şu yaptığı dersten kendisi istifade edemiyorsa, kendisine çeki düzen verebilecek bir nitelik taşımıyorsa, bana faydası olmayan dersin herhalde dinleyenlere hiç de faydası olmaz. Doğru mu? Bence herkes e, davet e, e, muvazzaf, devlet tarafından görevlendirilmiş, maaşa bağlanmış, birisinin işi değil. Ha yine görevlendirilmiş Allah tarafından ve ücreti de onun tarafından verilen bir anlayış da bunu gündeme getirmek gerekir. Çünkü bakın nebilerin hepsine Kur'an'daki kıssaları zikredilen hepsinin kavmine anlatırken anlatmanın önünde, ortasında, sonunda şöyle bir söz var. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'ın üzerine. O verecektir." diyor. bu duygularla bunu yapamıyorsa ee, herhalde aynı mesaisi bitenin dörtte çalışma saati bitti mi işi bırakan gibidir. Patron o saatten sonra seni zorlayamaz. Allah için bir şeyler yapmanın mesai saati yok. Hemen o an işi bırakır giderim tipinde. Ben mesela burada e, sohbet yapılırken çekip gitsem bunu şöyle telakki ederim. Sizi aptal yerine koyma. Sizin derse ihtiyacınız var. Benim yok demek olur. Doğru mu? Allah Resulü'nün derslerinde sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yani ders yapan olduğu gibi ona en yakın olan belki ilimde hiç ihtiyacı olmayan kimseler de orada oturuyordu. Onları gören insanlar o dersi bırakıp gitme gibi katiyetle bir eğilime düşmüyorlardı. Evet, yani burada Allah adına bir şeyler anlatılıyor. Bir şeyler yapmak istiyorsak, yani yapılması gerekiyorsa o zaman bu iş bir görev değil. Yani devlet tarafından verilen bir görev değil. Mesai saati yok bunun. Sadece insanlarla aynı vakitte buluşabilmek için Aynı noktada beraberce bir işe başlayabilmek için tayin edilen zaman vakit ve saatler vardır. Bunun dışında başka bir şey yok. Şu an e, benim ki arkadaşlar da gitmeden söylemeyi düşünüyordum e, Bu gibi sohbetler dersler e, daha farklı bir şekilde ele alınmalı kaydediliyor diye düşünürsen, ben toroşların tepesinde oturayım, internete gireyim. Oradan da bu sohbetin yayınını yapabiliriz. Ama şu iyi bilinmeli ki Allah'ın dini için sarf edilen gayret, verilen emek o yoldaki öğreneceğin şeylerin senin tarafından iyi anlaşılmasını sağlayan vesilelerdir. Bunu anladınız mı? Ha? Bence şöyle derim, buraya kadar gelip dersi burada dinleyen birisi mazereti olmadığı halde gelmeyen aynı dersi kayıttan veya internetten dinlesin, ben onun onun kadar bunu anlayacağına inanmıyorum. Neden? Ulaşmak istediğin, kavuşmayı arzu ettiğin şeyi, yani doğru dürüst elde etmek istiyorsan, onun uğrunda sarf etmen gereken bir gayret, bir bedel var. Bu verilmelidir. Ha, bu sefer bunu yapıyorsan, mesela ben şöyle düşünüyorum. Torosların tepesinde internetin karşısına otursam interneti açıp yarım saat birileriyle sohbet ediyorsam bir saat ben bu kadar verimli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben gidilmesi gerektiği yere de giderim. Onu bir fırsat olarak kullanırım. Bak bu bir fırsattı. İnsanlar televizyonun bir şeyin karşısına oturup bir şeyleri seyrederken güzel güzel istifade ediyorlar neden internetin karşısında edemesinler? Edemezler. Bize sağlanılan her imkan, her kolaylık, inanın bunu bilin, tembelliği ikiye katlayarak geliyor devamlı. İnsanların internet gibi bir ortamda istifade etmeleri gerekir. Bence mesela Türkiye'ye, e, şu kameraya konuşana değil, ters tutup dinleyenlere koysalar, mesela de Ebu Said Belçika'ya kışta kıyamette on kişi için mi gitti derdi mi? Ve bence yaptığımız işi hakkında, Allah için yaptığımız iş hakkında zannımız neyse, ki dün sabahki derste onu anladınız. O zaman bu zan, zanlı samimiyetle yoğurarak o yaptığımız işin küçüklüğüne bakarak Allah'tan bir şeyler uman bekleyen değil o iş Allah içinse evet Allah için yapıyorsa hiç önemli değil. Sen dünya kadar karşılık bekle. Çünkü beklediğin Allah Azze ve Celle onu veremeyecek güçte de değil. Yani Estağfurullah, güçsüz değil. Ve cimri değil. Yani sana vermek istediğini sınırlamaz. Seni işitmeyen de değil. Senin niyetindeki samimiyetinin ölçüsüne göre, ona dönük üstünü zannına göre bir karşılık da bulunuyor. Bunu böyle yakalamak gerekiyor. Ha, onun için Allahu Azze ve Celle hakkındaki hüsnü zanlı ki yakalamak gerekir. Ekseriyetle bu suizan olarak gündeme gelir. Sonra hüsnü zanlı samimiyetle, ihlasla yurduğunda öyle olur ki ağzından çıkan her kelime attığın bir adım düşündüğün bir hayır, kastettiğin ne varsa, onun karşılığını dünya kadar buluyorsun. Düşün, bir tövbenin, istiğfarın karşılığı ve şirk koşmadan bu istiğfarın gündeme gelmesi, dünya dolusu günahla da gelse, dünya dolusu mağfiretle karşılayacağını söylüyorum. Sen, ne işlediğinde dünya dolusu mağfire tak ediyorsun? Ona ortak koşmamayı. Şimdi senin ortak koşmamakla yaptığın hareket bunu celbeden bir unsursa sen birilerine tevhidi öğretirken neler olduğunu düşünebiliyor musun? Yaptığımız şey ritmi bir alışkanlıktan öte değil. Yani düşünün bir vakit namaz kılmaya geliyoruz. O an eda etmen, alıştığın artık, terk edemeyeceğin, vazgeçemeyeceğin bir alışkanlık tipini almışsa gelirken, giderken zahmete gire gire gelirsin. Üşene üşene gelirsin. Ondan diyor ya, münafıkların alametleri zikredilirken, zikredirken namaza tembel tembel, üşene üşene, istemeden gelir. Koşa koşa Rabbi ile buluşacağı, karşı karşıya geleceği bir anı düşünerek gelen insanın herhalde o ibadetten hazzı öbür küsüyle mukayese edilmeli. O zaman bütün ibadetlerimizi böyle düşünmemiz gerekir. Ben Türkiye'den geliyorum birkaç günlüğüne ama buraya gelirken yaptığım iş, karşılaşacağım topluluk, ne kadar dinleyip ne kadar istifade edecekler ben bunu düşünmüyorum. Ha ben Avrupa'ya gelirken bu benim sadece gelip gitmem taşıdığım niyet birilerine bir şeyler anlatmam, anlatmayı düşünem 40 sene sonra Avrupa'nın her yerinden sadece ezan işitileceğini düşünmemdir. Ha, niyetimiz, ondan beklentimiz bu denli dolu dolu olmalı. Tek ki bizim hüsnü zanlımız, Allah'a karşı olan hüsnü zanlımız, ondan beklentimiz, bizim ihlasımız dolu dolu olmalı. Bunu yapabilmeliyiz. Bence Belçika'da olsun, Hollanda'da olsun, Almanya'da olsun eğer daha hala şirk, küfür, tasavvuf akidesi Hakim yayılıyorsa bence bu buradakilerin utancı olmalı. Eğer benim bulunduğum yerde yayılıyorsa bu benim utancım olmalı. Şu açık ki orada demek ki bidat eyle, küfür eyle, şirk eyle daha iyi çalışıyor. Gidin bakın Yahve şahitlerine. Cumartesi, pazar sabahları bazı mahallelerde toplanırlar 5-6 kişi ellerinde çantalarla sokakları tayin etmişlerdir. Herkes tebliğe gider. Ee, bunu İsmail bilir. Devamlı bunu örnek veririm Billahi orada ben ölürüm. Ben olduğum yerde sıcak yerden çıkmıyor, oturuyorsam Allah'a davet edebiyatı yapıyorsam Yahuva şahidi sabahleyin çıkıp e, batıl inancını birilerine anlatmak için o gayreti güdüyorsa benim orada çatlamam gerekir. Ben buna daha çok hak sahibiyim. Doğru değil mi? Ben buna daha çok hak sahibiyim. Çünkü ben onu hakka davet edeceğim. Allah'a davet ediyorum. Ha Birisi dese ki Yahuva şahidi Örnek kalınır mı? Vallahi alınır. Batıl yoldaki fedakarlığına bak, benim tevhidin yolundaki fedakarlığıma bak. O küfre davet eden insanda o gayreti ona veren kim? Ha? Neyden kaynaklanıyor? Batıl inancına olan samimiyetinden doğru değil mi? Benim hak olan inancıma... O kadar samimiyetim yok. Beni gayrete getirecek, motive edebilecek bir samimiyet yoksa benim o inancı, o samimiyeti bir gözden geçirmem gerekir. Burada tabii ki daveti illa baştakine bırakmamak gerekir. Baştakinin görevine, Allah e, Anadolu'da dedikleri gibi e, başın, idare eden önemini anlatırken Dokuz ayak bir baş derler. Dokuz ayak bir de baş vardır. Baş nedir? Fikir verir, yönlendirir, düşünce verir. insanları gayrete getirir. E, Siz de herhalde tebliğ etmek bilenlerin görevidir diye baştakini kazık gibi kendi haline bırakmak gerekmez değil mi? Bunu ben değerlendirirken eğer davetteki metanet, sabır, devamlılır, ölünceye kadar böyle olma gayretini kaybetsem, ben mesela benim oturduğum şehirden 15 kişi geldi, burada ders var, cenaze namazını kılar kılma çekip gittiler. İçinde mesela onlara olan ukde var ya, e, kine dönüşmesinden korkarım. Eğer az önceki duygular olmasın. Yani içimdeki o düğün kine dönüşür bak. Ulan okuduğun gözüne battın derler adama. Ha Ben bunu diyemem. Ama Allah adına okuduğun şey sen buna kullanamıyorsan, onun yolunda kullanamıyorsan cidden o senin gözüne batar. Eğer Allah içinden birisine e, kendi gayreti yani emeği ona hak etmemesine rağmen Allah tevhidi ihsan ettiyse o tevhidin kadrini bilmiyorsa gereğini yerine getirmediyse vallahi bu da gözüne batar. Değilse Allah bu kadar insanın içinden beni seçti, bana tevhidi verdi diye bir üstünlük havasıyla herhalde bununla yetinmek Sadece aptallık olur. Çünkü nimet eğer şükür görmezse bu nikmete dönüşür. Alır elinden gider. Hiç farkında da olmazsın. Davetteki gayretimiz birileri üzerindeki üstünlük değildir. Herkese e, onu gayrete getirecek bir şeyleri verme. Bu davetin Belçika'da olsun, nerede olursa olsun bu davetin bu tevhidi kabul etmiş herkesin üzerinde bir hakkı var. Eğer tevhid üzere ise bu davetin hakkıdır. Bu hakkı eda etme zorundasın. Ya gözüne durur ya da bu hakkı eda edeceksin. Bunu yapmak gerekiyor. Ve herkes birbirini teşvik eder konumda olması gerekiyor. Ha, bizim önümüzdeki olan büyükler mutlak bize örnek olması gerekiyor. Bazen bu örneklik, beni böyle görmesinler şeklindeki düşünmen var ya, senin en gayretsiz olduğun anda bile seni motive edebilecek bir konuma girer. Ha. Daveti, tevhidi, okumuş, bu kadar anlamış bir insan, sahirlerin önünde mühimıntı gibi gayretsiz dolanırsa, bu ona ağır olur. Utanması gereken bir şey olur. Ve bu sefer bakıyorsun gayret sanki dolduruyor, şarj ediyor kendisine. Ve onu zindeleştiriyor. Bence e, ha, yapılması gerekiyor. Mesela geçenlerden dündü. Kardeşlerden birisi mahalli dersleri konuşurken 5-6 kişiyi geçmiyor. Yani Bence bunu bir davet dememeli. Gelmeyen adam bunun kadrini bilmediyse ben öyle gayret ederim burada. Onda onlardan on kat daha elli kişilik tekrar bir ders halkası kurarım. Bizde ders halkası gayreti yok ki derse insanlar gelsin. İnsanların bir, yani ağac olmak istiyoruz. E, ağacın gölgesi insanların üzerine gitmez. İnsanlar gider ağacın gölgesinde otururlar. Dini böyle düşünmemeliyiz bilgi. İlla birilerinin gelip bizden alması gerekir diye düşünmemek gerekir. İlim götürülür önce. İlmin kadrini almayan ilmin ayağına gider. Benim ayağıma değil artık bir başkasının ayağına gitsin diye. İlmin kadrini bilmeyenin tevhidin kadrini bilmeyenin ayağına gitsin. Benimle vakit harcamasın diye o onun ayağına gitmesi gerekir. Böyle düşünebiliriz. Ama ağaç gölgesi gibi herkes gölge istiyorsa gelsin benim dibime otursun. Bu olmaz. Bu olmamalı. Şu an dünkü sabahki derste de anlattığım gibi Avrupa'da müthiş bir fırsatlar yumağı içerisindeyiz ne kadar bu fırsatı kullanırsak yani kendi lehimizde kullandığımız gibi başkaları içinde ya bir yer yani sen bir saatlik bir işle sahra dolusu boz deve sürüsünü kazanacaksan bunu bildiğimizde akşamdan sabaha kadar çalışana yeni 2011 model bir Mercedes ücret verecek deseler Allah aşkına hangimiz evde kalırız? Allah'ın verdiği bundan daha az? Hüsnü zan burada. Allah için zannımızı iyi değerlendirmemiz gerekir. Buna rağmen bizi kıskacı almamış. İsteyen istediği gibi zannetsin hakkında diyor. Ve bir dahaki mesela şu anki bu tip seminerler daha iyice iyice oturdu demem. Ama bu buradaki bu seminer bazı arkadaşı, arkadaşların üzerinden mazereti kaldırdı. Dört ay önceden biliyordu. Ben derse hazırlanamadım diye birisi mazeret sunamaz. Birisi mazeret sunamamadı. Hele hastayım. Valla hastalık adama göre değişiyor. Adamına göre değişir. Bence bu derse gitmeliyim deyip kalksın ben o insanın şifa bulacağını inanırım yani beni iyiyim bu derse gitmeliyim desin bunu yapar ben hastayım dedi mi e, hüsnü zanının akabinde e, tefeül ve um var teşeğüm um dediğimiz şey yani iyimserlikle kötümserlik e, buna şu anki dilde iyimserle pozitif enerji iyi düşün ki iyi şeyler vuku bulsun tipinde anlatırlar Allah Resulü tefeülü severdi bir insan ben hastayım, hastayım, hastayım dedim. Vallahi çöker kalır orada. Hastalık normalde yüzde seksen insanın kafasındadır. İktidarsızlık yüzde seksen kafasındadır. Beceriksizlik yüzde seksen kafasındadır. Aksi de böyledir bakın. Beceri de yüzde seksen kafadadır. Ben bunu yapacağım dediğin an yaparız dediğimiz an allah Azze ve Celle yeryüzünde İslam'ı sokmadık ne bir ev ne de bir çadır bırakmayacağım dediyse bırakmayacaksa ben onu görmesen bile bütün insanlığa yollanılan Resul'ün ömrü 63 sene Ceziratul Arap'tan da dışarı çıkmadı. Benim sebep olduğum birisinin yani birisinin götürmesiyle inan bir gün bu memlekette sadece ezanı en azından onun harcını ben hazırlarım. İlla görmek gerekmiyor. Yani bu denli, yani bazen oturup hayal kuralım. Şöyle çalışsam, iş bulsam, para kazansam, güzel bir ev alsam sahilde, şöyle bir arabam olsa herkesin zihninden geçer mi? Ya bu neden Allah'ın dini için kullanmalıyız? Bizim yaptığımız bu hareketler bir gün sadece Avrupa'nın toptan İslam olmasına sebep olur diye. Neden bu hayali bu yönünü yürütemeyiz? Allah için düşünülen hiçbir şey yoktur ki hayal olarak kalsın. Ve dün sabahki derste İbn Abbas'ın getirdiği izahda hiçbir kul yoktur ki Allah hakkında bir zanda bulunsun. Allah ona o vermesin mümkün değil. mümkün değil. Biz zannediyoruz Allah Azze ve Celle Avrupa'ya İslam'ı bizim sebep olduğumuz vesilelerle götürsün. Bu neden olmasın. Ve bu da dolu dolu bir ücretin karşılığıdır. O zaman bakarsınız ki birileri hani yaşlanmakta mal hırsı artar dünyada kazık çakacakmış gibi temenniler oluşur ya Vallahi inanan birisi böyle düşünsün, ben bir gün daha nasıl fazla yaşarım, Allah'a davet ederim, birisinin hidayetine sebep olurum, birisinin hidayetine sebep olabilecek bir iş yaparım. Yani insan dünyaya Allah'a inanır yönüyle tasavvufu elinin düşündüğü ve İslam'dan uzakların düşündüğü değil, dünyaya kazık kakar gibi nasıl yapışır biliyor musunuz? elinizde kıyamet kıyamet kopar olsa elinizde bir fidan olsa onu ekmeye çalışın hadisi ne anlama gelir biliyor musun en zor anı tasvir ediyor bakın kıyamet kopar olsa bunu ister dünyanın kıyameti olarak düşün ister senin küçük kıyametin ölümün olarak düşün hastasın ızdırap çekiyorsun ölümle kucak kucağa gelmişsin elinde fidan ekmeği düşüneceksin Zor iş değil mi? Ulan kazık mı kakacağım? Meyvesini mi yiyeceğim diye düşünürsün. Halbuki öyle değil. Ben o fidanı oraya ekeyim. O yeşil kaldığı müddetçe bırak meyvesini, gölgesini, onun neslinden türecek meyveleri o benim için istiğfar eden bir malzemedir. Yani sen öldükten sonra arkandan istiğfar edebilecek bir şeyler bırakma, bir şey bırakma Basit mi? Aha dünyaya aslında Müslüman'ın kazık çakar gibi tutulması gerekir. Ne koparırsam kâr tipinde. Ne koparırsam oraya götüreceğim şeydir. Yani Müslüman ne yaparsa yapsın dünyada. Bir taşı öbür taşın üstüne koysun. Allah için bunda bir kastı varsa, hüsnü varsa o ahirete götürdüğüdür. Burada bırakmıyor. Burada diktiği koca koca binaları bile eğer bu niyetle yapıyorsa oraya götürür. Burada kimseye kalmıyor. Ama hüsnü zannımız dürüst olmalı ve bu zandaki samimiyetimiz dürüst olmalı. Kime inandığımızı, kimden istediğimizi, kime yalvardığımızı, kime güvendiğimizi, kimden yardım istediğimizi çok iyi bilmeliyiz. Kimin dinine hizmet ettiğimizi iyi bilmeliyiz. Bu anlayış oldu Ben başaramayacağımızı düşünmüyorum. Evet. Daha nasıl hareketli olabilirsiniz? Daha nasıl değerlendirebilirsiniz? Böyle düşünmek gerekir. Evet. Efendim? Rabbim yardımcımız olsun. Ha? Soru Zaten sorunun cevabıydı bu Eee. Evet. beraber ama de geliyorlar. Ders seminer vardı. gittik diyor. çoğaldı maşallah a Şimdi dün ikinci derste dinler arası evet. diyalogda mesela ayeti kerimeden Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Yahudi ve Hristiyanlar katiyetle sizden hoşnut olmazlar ta ki onların dinlerine tabi olmadıkça diyor. Şimdi bu ayeti bu iki naslı aldığımda mutlak bunu anlayabilmen için burada Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken ifadenin genelliliği mutlaklığını, sınırsızlığını mı getiriyor? Bakıyorsun başka bir ayette E ehli aramızda aynı değerde kabul ettiğimiz kelimeye gelin diyor. Peki bunu ona söylemen onu dost edinmemenle bir araya koyduğunda ne anlam taşır? Yahudiler ve Hristiyanlar dünkü saydığım esaslarda benim davetime muhatap olmalılar. Dostluğuma değil. O davetteki yumuşaklılık aynen Yahudi gencini hasta ziyaretine gittiği gibi birisini ziyarete gitme ya Müslüman senin üzerindeki hakkı ya da komşun senin üzerindeki hakkıdır. Ama Allah Resulü bunu ona İslam'ı anlatabilmek için vesile olarak kullanıyor. Onlar dostlukla vesile için kullanılanları birbirlerine katıyorlar. Eğer benim yumuşaklığım karşıdaki insanın beni dinlemesini sağlıyorsa ki müşrikler için bile diyor. Müşrikler senden eman dilediklerinde fırsat ver ki Allah'ın sözünü işitsinler diyor. Ben şimdi onlara somurtkan saldırır bir şekilde üzerlerine gidip tamam mı? Ey kitap eyle. Aramızda aynı değere sahip olan <gülüyor> kelimeye gelin desem bu ne anlam taşır? Aha, din, dine anlatma bu denli aptalların eline bırakılırsa bize dönük söylüyorum. Tehid'i öğrenmiş, okumuş birisi bu denli daveti aptalların eline bırakmamalı. Bence Efendim Şimdi yani dostluk evet. Mesela şu an şöyle diyelim e, Dinler arası Diyalogdaki yaptıkları şey dostluk Dinler arası diyalogda müsamaha ne? Hristiyan gelecek İsa Allah'ın oğlu diyecek Sen hangi müsamaha göstereceksin Allah üçten bir dediğinde hangi müsamahayı kastediyorsun? Gel ara yolu bulalım. Üç de mi de iki de mi diyeceğiz? Böyle mi olacak yani müsamaha? Evet. Müsamaha tebliğdeki gösterdiğin ona ulaşılırlığı sağlamaktır. Sen susacaksın. Senaryoyu o yazıyor. Minder onun minderi. Bu anlamsız olur. Bu proje benim projem olmalı. Ben onu davet etmeliyim. Ve evet, ben onun ayağına gitmeliyim davet etmek için bu benim olmalı. Onun için dün de de kısaca dün kısaca da geçtiğim gibi kafirler bunu yaptı, Hristiyanlar bunu yapar, bize bunu yapacaklar şöyle hazırlıyorlar. Bu programla kafa yormak aptalların işi. Biz ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Ne yapmam gerekir? Benim için önemli olan bu. Ha biz de ne yapıyoruz şimdi biliyor musun? Bunun edebiyatını yapıyoruz. Ben bu meseleyi insanlara daha güzel bir ifade biçimiyle nasıl sunabilirim? Ha biz bunu yapıyoruz. İnanın dün onu ben nasıl oldu öyle seçtik de dinler arası diyaloğu. Burada hiç kimsenin istifade edeceğini düşünmeden verdim. Yani ne anlayacak şimdi bundan? Ha bunlar konuşulmalı. Bu Allah göstermesin herkesi gerizekalı kabul etme anlamında değil. Ya Daha kolay anlaşılan tevhid meseleleri varken şeytanın desisesini birisine fark ettirebilmek herhalde Ömer gibi birisi olması gerekir. Onun için ben birbirinize yardımlaşarak davet bir kişinin sırtında değil, herkesin sırtında olması gerekiyor. Ha, konuşan ise hocayı arabaya bindirip yere götüren sen olmalısın. Anlatabildim mi? Yani herkesin bir katkısı olmalı, teşviki olmalı bunda. Allah'ın bütün bunlara karşı vereceği Basit değildir. Hiçbir zaman dikkat edin. Allah herkesten daha çok çalıştırdığının karşılığını verir. Hem de hiç noksanlaştırmadan. Biz bunların bilgisine değil şuuruna sahip olmalıyız. Anladınız mı? Allah'ın böyle bir şey vereceğini bilmek bence işe yarayan bir şey değil. Onun şuuruna sahip olmak gerekiyor bunu yakalamak gerekir. Ve ben mesela arkadaşlarım bu tavrıyla bütün modern imkanlardan da tiksinir oldum biliyor musun? Yani öyle geliyor ki hiç kaydettirmemek, yani yaptırmamayı da herkes inandığı için gayret sarf etsin. Ha, bu kayıtları evde buraya gelemeyen eşlerimize götürürüz. Aha bak bu olur. Hatta burada nasıl kaydediliyor diye bura gelenden uyuyan da var nasıl evde de yine bakarım diye Sen sendin değil mi? Yani Allah nurunu tamamlayacak Müşrikler istemese bile evet. <gülüyor> Avrupalıların akıllı mı? Aksine ben bunlar bunları bu fitneyi bile düşünecek kadar zeki değiller. Ama şeytanın vahyettiğine inanıyorum. Ülkelerimizde... Ama katiyetle kafirlerin kafası çalışmıyor derken bizim de kafamızın çalıştığını söyleme. Onlara mı akıl veriyorsun? Sen <gülüyor> kendi akıl ver. Sen boş ver onu. Bak dedim, az önce dedim ya, boş ver başkasının ne yaptığını. Bizim gözümüzde çöpü görüyorlar ya. ya boş ver onu. Doğru vallahi sen gözündekini görmüyor. Elindeki diğerin kıymetini bilmiyorsun ki sen, yani biz. Yani bu ortamda Avrupa gibi bir yerde Allah bize tevhidi yaşamayı nasip etmiş de bu küçümsecek bir şey mi? Ya ben bu değerin kadrini bilmiyorum. Ha, ben bilirim. Şimdi eskiler bilir. Ben bir kişi için birine bir şey anlatmak için burada 500 kilometre yol yaptım ben. Şutut şutut kartta bir kalsürede bir gece, sabaha kadar bir arabanın içinde yattık. Ben bu kadar adamı gördüğümde 5 kişi de olsa, ben bunun kadrini bilirim. Bunun kadrini bilirim. Şimdi, şimdikiler hastayım der üşürüm der insanın önce saatini de koruması gerekir bu da vacip ha derler yani tebliğden sıyırttıracak bahaneyi bulur yani sahabe gibi günde bir hurma danesini emme zorunda kalsaydık seferde vallahi cihadın vücubiyetini biz çoktan düşürürdük açayı oynar mı derdik cihadın vücubiyeti düşerdi <gülüyor> bence her şeyin müsbeti de menfeli de bu kafada. Bunu şu an tıp da kabul etti biliyor musun? Bazı hastalara derler hastalık senin buranda da. Vallahi bu arada saat de burada, her de burada. Bizim tefeül adında Resulümüzün gündeme getirdiğini adam pozitif enerji olarak sunuyor. Aptal gibi kabul ediyoruz ona. Lewaige Maya Nohyan diye bir kitap var. Aynı adamın Sahra Seyahati diye bir kitabı var. Cezayir'e gidiyor, Sahra'ya gidecek Fransız. Bir iki Cezayirli buluyor, yardım etmesi için, tamam mı? Kitapta Sahra seferini anlatıyor. Öyle bir gidiyorlar ki her şeyden uzaklaşmışlar. Ciparızı yapıyor. Adam çölün ortasında su yok, her şey kısıtlı, araba arıza yatıyor. Adam fıttıracak, senin yani kılavuz olarak aldığı cezayirliler kafayı vurup arabanın gölgesinde yatıyor. Adam tepiniyor. Bunlar yatıyor. Tabii kalkınca, adam ya nasıl kaygısız insansınız yattınız, sen ne kazandın diyor. Kafayı yedin ama biz en azından dinlendik diyor. Yani tevekkül ettik. Şimdi rahat rahat düşünürüz biz ne yapacağız. Ha, ya kader iman, Allah'ın kazasına boyun eğme. Ona tevekkül, onun hakkında hüsnü zanda bulunma. Ve iyi düşünme, yani tefeül dediğimiz şey ya bizim malımız. Neden biz bu malı kullanmıyoruz da birisinin de isim değiştirerek geliyor, yani pozitif enerji diyorsun, tutup pul bulmuş bedeli gibi yapışıyoruz adamın eline. Ee, tıpta yeni e, üretilmiş bir ifade var. Hastalıktan korkmamak, onunla beraber yaşamak gerekir, yaşamayı bilmek gerekir. Bunu duydunuz mu? Bizde ne bu İslam'da? Peki, kanser, yani tümör dedikleri mikrobun her insanın vücudunda bulunduğunu biliyor musunuz? Var değil mi? Yani bu mikroplar nefsi her insanın vücudunda var. Onun geliştirilmesi insan vücuduna göre. Hastalıkla beraber yaşama hastalık ömrü kısaltmaz. Sıhhatle ömrü uzatmaz. Sadece ızdıraplı, huzurlu bir hayat geçirirsin. Ya bununla beraber yaşama onu veren bir görevle vermiş onu. Yani hastalığın bir görevi olduğunu anlayabiliyor musunuz? Ha? Bu bir görev. Yağmur bir görev mi? Bulutlar onun müjdecisi mi? Yağmur olmadığında yağmur duasına çıkıyor mu? Allah Resulü onu görünce ne diyor? Allah'ım senden hayırını istiyor, şerrini değil diyor. Yani hem onun için yağmur duasına çıkıyor Yağmayınca her taraf kuruyor. Hayvanlar helak oluyor. İstiyon. Ondan sana Allah'ım hayrını istiyoruz. Ve fazla yağınca Allah'ım etrafımıza, üzerimize değil diyorsun. Yani hastalık bir görevse Allah bana bunun hayrını ver. Hastalığın hayır olmaz mı? Devam mı sana ölümü hatırlatan? Çalar saat gibi. Her yarım saatte çalan bir hastalık bence nimettir ha. Bence nimettir. Çünkü biz saat kurmazsak namaza da kalkamıyoruz. Hastalıkla beraber yaşama imanla mümkündür. Mesela ben size bunu örnek veriyorum. Allah rahmet etsin kendisi. E, vefat ettiği için anlatıyoruz. Sen Bursa'dan Zeki'yi tanıdın mı? Diyaliz teknisyeni, teknisyeni. Derse gelir. İki tane de çocuğu var şu an mühendis. Bu O esas şey e, Keşanlı'dır, Trakyalı. E, teknis, e, diyaliz teknisyeni diye birisi var. Bir de Yalova'dan Abdullah diye birisi var. O da diyaliz hastasıydı. Vefat etti o da. Enes'in zamanında dialize giden giderken baygın gider, dialiden çıktıktan sonra baygın çıkardı. Enes o haliyle onlara tevhid anlatıyor. Dializ makinesinin başındaki teknisyene orada uğraşırken tevhide anlatıyor. Enes'in doktorası yoktu. Ama bir dava gayreti vardı. Bunu yakalamak, samimiyette bunu yakalamak Gerekiyor. Biz ilmi küçümsemiyoruz. Ama işe yaramayan ilim yerin dibine batsın. Öyle mi? Bu ne oluyor bu sefer? İlimsiz davetçiler davetsiz ilim eyle çıkıyor. İlimsiz davetçiler ve daveti olmayan ilim eyle çıkıyor. Bence hastalık iyi bir görev sahibidir. Çalar saat gibi her yarım saatte, bir saatte yani dikkat et öleceksin haa der gibi. Dese biz ölümü çok çabuk unuturuz. İşte o ölüm akılda olmadan yaptığın her iş dünyaya kazık çakmak olur. Ama ölümle dünyada ne yaparsan ne yap, ahirete yolladığın olur. Rabbim hayırlar versin. Rabbim Hayır. versin dinleyenler hiç anlamasa, istifade etmese bile ben anlattıklarımdan her halükarda sevap kazandığımı düşünüyorum. Öyle değil mi? İşte. Hayır. Erken. yani de dün, dün mü dedim? Karşılığı olmayan bir dua da yapmış olsa karşılığı mümkün değil. Çünkü Allah kul ellerini açıp ondan bir şey istediğinde onu boş döndürmekten ayağı eder. Karşılıksız bir dua da yapsak, ya dua bir kulluk eylemi zaten kendiliğinde. Kendiliğinden bir kulluk eylemi ya. O kadar. Ama dua gibi bir kulluk eylemini yapıyorsun, bir de onun karşılığını veriyor sana. Ha, hemen de verir, biraz geciktirir. Tamam. Mı? Ahirete geçiktiri daha hayırlı. Evet. Şimdi bu <gülüyor> bazen denilir. Kendisini avutuyor diyebilirsin. Ben yaptığımın mutlak yani ecrini aldığına inanıyorum. <gülüyor> Hayırlar versin çocuklar. Evet. Ee, dinler arası diyaloğu herhalde Türkiye'de tamamlarım. Tüm üç derste. Ama e, motive etmem gerekiyordu kendime. Anlamadınız değil mi? Şimdi bak. Burada beş kişi olsa şimdi ben sözde her ne kadar bir kişi de olsa ben bin kişiymiş gibi ders yaparım desem bile o üç kişiyi gördüğümde içinde bir kırıklık olmaz mı? O zaman ben niye başlıyorum? Bir kişi bin kişi. Dert mi? Tek birisi anlatsa bu Said? Sen anlat. Benim de en az yarım saat kendimi ikna etmek, nasihat etmek için bir vaktim olması gerekir. Eğer ben üç kişi var diye hiç tesirlenmiyorsam ben kaya gibi birisiyim o zaman. Kaya Mutlak insan tes yani tesirlenir. Mesela dün düşünün. Senelerdir tanıdığım... ...yani bu davete... ...vefa borcu olan adamlar... ...bir namazı kılıp çekip gitmeleri... ...ve bazıları... ...beni burada gördü daha. Hoş geldin de demeye gelmedi. Bu bana dokunur ama... ...en az bir saatte kendimi ikna ettim. Yani mutlak kendi kendime de dönüp... ...yani mikrofonu... ...burada tutuyorum ama... Baflar bana dönüyor şimdi kendi kendime nasıl hayat ediyor? İnsan duygusuz değil ama kendini de devam ikna etmeli, kendi kendiyle konuşmalı. Ha onların davaya önemi bu kadar? arabi Rabbim ıslah etsin, böyle dersin. Ondan sonra şuraya bak onlara küsmek zaten şeytanın senden istediği dersin değil mi hiçbir şey olmamış gibi yine hayata devam eder geliyor değil herhalde böyle bir şey yani. yok ee, ilk defa geldiğinden demedim bunu mesela şu an burada organize edenlerin baştan bir şeyi yok açıklıklar yok çocuklar dört ay önceden yani bunu hazırladılar Hiçbir hoca bahane getiremez buraya. Bunu yapamazlar yani. Yapmamalılar. Ee, arkadaşlar da izin alamadık diye bahane bulamazlar. Herkes önceden hazırlanabilirdi. Ha. Ondan sonra mesela ben şu e, Tuttgart'tan gelenlerin kalkıp hocam biz kışta kıyamette 650 kilometre yaptık. Bir şeyler öğrenelim diye biz sizden öyle dolu dolu bir şeyler alamadık. Yani bizi boş döndürmeyin diye bence onların şikayette bulunmaları gerekirdi değil mi? Çünkü 650 kilometre yapanın bunu deme hakkı var. Eğer şu anlatılanları ben evde kendi başıma da kitabı açıp okuyabiliyorsam buraya gelmenin bir anlamı olmalı demeli. Değil mi? Açık güreklilikle onlar bunu dile getirmeli. Böyle olmalı. Değil mi? Öyle. Şimdi... ...Ezo beni bugün derse... isteyecek Ezo'ya ben gitmeyeceğim. <gülüyor> gitmeyeceğim. <gülüyor> ben gitmeyeceğim. Haklı mıyım şimdi? Ama... Ben böyle yapsam doğru mu? Ya yine gitmeyeceğim de. Ama insan bu. Gitmeyeceğim. Git, git, git. <gülüyor> Ama şimdi hemen onun nasihatte soyulması gerekir, değil mi? Evet. Gitmeyeceğim. Abdiye yani Amat. Ya Mahmet abi sen de mesela Abdülhan'a ya Muhammed abi sen de mıydın? senin gitmen gerekir falan. Bak etraftan hiç teşvik bir belki gaz verecek. Gitme hak ettiler onlar o cezayı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <kendini motive> <gülüyor> Yo. Şimdi bu şeytanın lehinde değişler. Yani o görevini başarmış sayılır. Onun istediği bu. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, elhamdülillah. Yani öyle veya böyle. Ha? Güzeldi. Rahattınız burada. Tabii, rahattı. Yani benim orada ben çıkıyorum. Birisi kaloriferi kapatıyordu. Giriyorum inadına gidip açıyordum. Hatta dün kağıda sıcaktım, Buna dokunan elini kıracağım diye. Ama güzeldi ortam. Bir de Bilal abinin namazı. Allah rahmet etsin günahlarını bağışlasın. O da hoş oldu. Üzüldük ama elhamdülillah kimse ağlamadı. Neden ağlayacaksın ki? Elhamdülillah. Namaz kılan hiç kimseyle sorun olmayan imkanı kadar bir şeyler yapandı. Da birbirine benmeler Erkek böyle düşünür. Allah hayırlar versin, Cenab-ı ve